Namazı Bozan Şeyler 6. Bir zaruret yokken özürsüz olarak öksürmek, namazı düzgün kılmak veya balgamı gidererek kıraatı güzelleştirmek için öksürürse namaz bozulmaz. İmam yanılsa ve arkasındaki cemaat hataya işaret etmek için öksürürse namaz bozulmaz. 7. Aksıran bir kimseye namaz kılanın, Yarhamuke Allah demesi namazı bozar. Namaz kılarken aksıran bir kimse kendisine yarhamuke Allah dese namazı bozulmaz. Elhamdülillah dese de böyledir. Bir kimse namazda aksırsa başka biri ona yarhamuke Allah dese o da amin dese namazı bozulur. Bir kimse aksırsa namaz kılan kişi ona elhamdülillah dese namaz bozulmaz. Çünkü bu cevap değildir. Namaz kılan iki kişiden biri aksırsa, namaz dışında olan bir adam Allah'' dese, namaz kılanların ikisi de "Amin" deseler, aksıranın namazı bozulur. Diğerinin namazı bozulmaz. Namaz kılan bir kimse Allahu Teala'nın ismini duyunca "Celle Celaluhu" veya "La ilahe illallah" dese veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında salavat getirse bakılır. Eğer bunlarla dışarıdakilere cevap vermeyi kastetmeyip, Allah Celle Celaluhu ve Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem övmeyi kastetmişse namazı bozulmaz. 8. Bir kimse namaz kılarken, Allah'tan başka ilah var mıdır sorusuyla karşılaşsa ve cevap vermek kastıyla, La ilahe illallah dese namazı bozulur. Aynı şekilde namaz kılana şaşılacak bir şey söylense o da ''Subhanallah'' dese namazı bozulur. Aynı şekilde namaz kılana birinin ölüm haberi verirse o da ''İnna ve inna ileyhi raciun'' dese namazı bozulur. Ama namaz kılan kişi bu sözlerle namazda olduğunu bildirmeyi murad ederse namazı bozulmaz. 9- Namaz kılan bir kimse, kendisine verilen selamı el veya baş işaretiyle alsa veya istenilen bir şey için başı, gözü veya kaşıyla işarette bulunsa namazı bozulmaz. Namazdayken safa bir kişi daha girebilsin diye biraz çekilerek safta yer açarsa yine namazı bozulmaz. Ancak yanında namaz kılacak olana yer aç veya biraz öteye çekil gibi sözler sarf edilir, o da bu emre binayen çekilir, yer açarsa namazı bozulur. Çünkü bu durumda Allahu Teala'dan başkasının emrini yerine getirmiş olur. 10- Cemaat kendi imamından başkasının kıraatını düzeltir ve takıldığı yeri açarsa namazı batıl olur. Kendi imamının takıldığı yeri açarsa namazı bozulmaz bu hatırlatmanın, İmamın namaz caiz olacak miktar okumasından önce veya sonra yapılmış olması bir şey değiştirmez. Cemaat için uygun olan, imamın okuyuşundaki hatayı düzeltmede acele etmemesidir. İmam için uygun olansa, cemaati düzeltme mecburiyetinde bırakmamasıdır. İmam takıldığında farz olan miktar kıraat etmişse ruku etmelidir. Namazda olmayan bir kişi, kıraatte takılan bir imamın önünü açar. imam da ona göre hareket ederse namazı bozulur. Çünkü bu bir çeşit öğretme ve öğrenmedir. 11. Ameli kesir yani peş peşe çok iş görmekte namazı bozar. Ameli kesir namazda olan bir kişinin sanki namazda değilmiş gibi bir davranış sergilemesidir. Yani bu davranışta bulunurken onu gören namazda olmadığı hususunda şüphe etmez. Ama namazda olup olmadığında şüphe ederse, bu amel-i kalil yani az iş olur. Mesela namaz kılan bir kimsenin birine eliyle vurması az bir iş sayılır. 12. Namaz kılan kimsenin yemesi, içmesi Namaz kılan kişi namaza durmadan önce, dişleri arasında kalan nohut miktarından az bir şeyi namaza başladıktan sonra yutsa namazı bozulmaz ancak nohut miktarı olursa bozulur. Ama namazdayken dışarıdan ağzı alınıp yenen şey susam tanesi kadar da olsa namazı bozulur. 13. Kılmakta olduğu namazı bırakıp başka bir namaza başlamak. Bir kimse öğle namazını kılarken kalbiyle niyet edip ikinci namazı için tekbir getirirse, öğle namazı için kıldığı rekat veya rekatlar batıl olur. Öğle namazından bir rekat kıldıktan sonra aynı namazı yeniden kılmaya kalbiyle niyet ederek tekbir getirse, kıldığı bir rekat batıl olmaz. Çünkü bu kişinin ikinci namaza başlaması sahih olmamıştır. Dolayısıyla ilk namazına devam etmiş sayılır. Ancak bu kişi diliyle ''Niyet ettim öğle namazını kılma'' der ve niyet ederse öğle namazına yeniden başlamış olur. Önceden kıldığı o bir rekat de batıl olur. Çünkü niyetin dille söylenmesi namazı bozmuştur. Dolayısıyla ikinci namaza başlaması sahih olmuştur. 14. Bir kimse namazdayken ''Karşısındaki Musaf-ı Şerif'ten veya yazılı mihraptan Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyacak olsa bakılır. Eğer ezberinde olan ayetleri oradan okuyorsa namazı bozulmaz. Ezberinde olmayan ayetlerden en az bir ayet okumasıyla namazı bozulur çünkü bu bir öğrenmedir. Bu İmam-ı Azam Rahimehullah'a göredir. Diğer iki imamımıza göre bununla namaz bozulmaz.'' Ancak ehli kitaba benzeme olduğundan bunu yapmak mekruhtur. 15. Namaz kılan diliyle telaffuz etmeksizin, sadece kalbinden namaza aykırı şeyler geçirse namazı bozulmaz. Ancak telaffuz ederse namazı bozulur. 16. Namaz kılanın göğsünü bir özür olmaksızın kıbleden çevirmesi namazı bozar. Abdestinin bozulması sebebiyle yeniden abdest almak için veya korku namazında saf değiştirmek için göğsünü kıbleden çevirmesi bir özürden dolayı olduğundan namaz bozulmaz. Başını veya yüzünü kıbleden çevirmekte namazı bozmaz. 17. Teyemmümle namaz kılan bir kimsenin kullanmaya gücü yettiği haldeyken suyu görmesi. 18. Namaz içerisinde mesin müddetinin sona ermesi. 19. Namazını ima ile yani baş işaretiyle kılan bir kimsenin namazdayken ruku ve secde etmeye güç bulması. 20. Çıplak halde namaz kılan bir kimsenin avret yerini örtecek elbise bulması. 21. Muhazzaat-ı müştehat namazı bozar yani Arada bir boşluk olmaksızın erkeğin 9 yaş ve üzerindeki kız veya kadınla aynı hizada namaz kılması. Bunun namazı bozması şu şartlara bağlıdır. a. Namaz kılanın mükellef olması. Bu durumda çocuğun namazı fasit olmaz. b. Aynı hizada namaz kılan kadın ve erkeğin kıldıkları namazın mutlak tam rükû ve secdeli namaz olması. Cenaze namazı duadan ibaret olduğundan, rükû ve secdesi de olmadığından, kadın ve erkek aynı hizada bulunsalar namaz fasit olmaz. C. Erkek ve kadının kıldığı namazın iftitah tekbiri bakımından müşterek bir namaz olması. Yani her ikisi de iftitah tekbiri alırken aynı namazı kılmaya niyet etmiş olmaları. Ayrıca aynı namazı eda niyetiyle kılmaları da şarttır. Biri ayrı namazı eda, diğeri kaza niyetiyle kılarsa namaz fasit olmaz. D. Erkek ve kadının namaz kıldıkları yerin aralarında bir perde ve benzeri bir şey olmayacak şekilde aynı mekan olması. E. İmamın kadına da imam olmaya niyet etmiş olması. Bu şartların gerçekleşmesi durumunda hizasında durulan kadının, erkeğin, mahremi hatta hanımı bile olması bile hükmü değiştirmez. Yani namaz bozulur. 22. Abdestinin bozulduğunu zannederek mescitten çıkması, çünkü bir özür bulunmadığı halde namaza aykırı olan yürüme fiilini yapmıştır. Şayet açık arazide namaz kılıyorsa, safların mekanını açtığı zaman namazı bozulur. 23. İmama uyanın, Namazın bir rüknunu imamla beraber olmaksızın yerine getirmesi. Örneğin, imamdan önce rükuya gitmesi ve imam henüz rükuya eğilmeden onun rükudan kalkması. 24. Namazda bayılmak veya çıldırmak. Tüm bunlar namazı bozan şeylerdir. İmamet bahsi. Cemaatle namaz kılmanın hükmü. Hanefiler'e göre farz namazları cemaatle kılmak müekket sünnettir, vacip kuvvetindedir. Hatta bir şehir ehlinin tamamı cemaati terk etseler, cemaatle kılmaya mecbur edilirler. Cemaati terk etme hususunda hiçbir kimseye ruhsat tanınmaz. Cemaatle namaza devam etmek imanın alameti ve İslam'ın şiarıdır. Fakihler cemaatle namazın süneni hüda olduğunu söylemişlerdir. Nitekim İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim yarın ahirette Allahu Teala'ya Müslüman olarak kavuşmak isterse şu namazlara çağrıldığı yerde devam etsin. Nerede ezan okunursa orada hemen cemaate koşsun. Sonra i̇bn Mesud radiyallahu an şöyle devam etti. Şüphesiz Allah sizin peygamberinize sünnen-i hüda yani doğru yollar meşru tayin etmiştir. Bu namazlar da sünnen-i hüdadandır. Eğer siz cemaatten geri kalıp evinde kılan şu kişi gibi evlerinizde kılsanız elbette peygamberinizin sünnetini, yolunu terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk edince de elbette sapıtmış olursunuz. Herhangi bir kişi güzelce, dikkatle abdest alır da şu camilerden birine gitmeyi kast ederse, Allahu Teala o kişiye o yolda attığı her adıma karşılık bir hasene sevap yazar, onu bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Biz Müslümanlar olarak bu namazları cemaatle kılardık. Şüphesiz ben bizi şu halde görürdüm ki cemaatten ancak nifakı belli olan münafık kimse geri kalırdı. Yine muhakkak ki bir adam kendi başına cemaate gelemediğinde iki kişi arasını alınarak getirilir, saffa dikilirdi. İmam olabilmenin şartları Bir kimsenin imamlığı şu şartlarla sahih olur. 1- Müslüman olmak. Bu genel bir şarttır öldükten sonra dirilmeyi inkar edenin, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın hilafetini veya sahabi olduğunu inkar edenin, Şeyhain yani Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu teala anhum ecmain, efendilerimize sövenin imamlık yapması sahih değildir. 2- Bulu'a ermiş olmak. Bulu'a erenin hem farz namazda hem de nafile namazda sahih görüşe göre mümeyyiz de olsalar, Çocuklara uyması sahih değildir. Çünkü çocuğun kıldığı farz namaz kendisi hakkında nafiledir. Kıldığı nafile namazsa ona lazım değildir. Buluğa erenin kıldığı nafile namazsa ona lazımdır. Her iki halde de kuvvetliyi zayıf üzerine bina etmek gerekir ki bu caiz değildir. 3- Akıllı olmak Delinin arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü delinin... Kendisi için kıldığı namaz batıldır. 4. Erkek olmak. Erkeğin kadına uyması sahih değildir. Çünkü kadınların arkada durmaları emredilmiştir. Hunsa. Erdişi kadın gibidir. Erkeklerin ve kendisi gibi Hunsa olanların ona uyması caiz değildir. Ancak kadınlar Hunsa'ya uyabilirler. 4. Namazın sahih olabileceği miktar ayeti ezberden okuyabilmek. Bu şarta binayen, kıraat edenin, Kur'an okuyanın ümmiye, Kur'an okuyamayana uyması sahih değildir. Ümminin dilsize uyması da sahih değildir. Çünkü ümmi, iftitah tekbirini alabildiği için dilsizden daha kuvvetlidir. Ümminin ümmiye, dilsizin dilsize uyması geçerlidir. 5- Özürsüz Olmak İmamın, devamlı burun kanaması, devamlı yellenme, idrarını tutamama veya benzeri özürlerden uzak durması gerekir. Özürlünün özürlüğe imamlık yapmasına gelince, aynı özür sahiplerinden biri diğerine imamlık yaparsa bu caizdir. Örneğin, devamlı burnu kanayan özürlü bir kimsenin, devamlı burnu kanayan bir cemaati imamlık yapması sahihtir. Ancak devamlı burnu kanayan özürlü bir kimsenin, devamlı yerlenen özürlü bir cemaate imamlık yapması sahih değildir. Ayrıca imamın harfleri doğru okuyabilecek şekilde düzgün bir okuyuşa sahip olması gerekir. 6. Namazın şartlarından birinin bulunmamasından salim olmak. Örneğin, Af kapsamında bulunan bir miktar necaseti üzerinde taşıyan kimsenin temiz olan kimselere imamlık yapması sahih değildir. İmamlığa geçirilme hususunda tercih sebepleri. Cemaatle namaz kılmak için toplananlar arasında emir ve kadı gibi velayeti amme sahibi yani yönetim görevlisi veya vazifeli imam ya da cemaat evde yapılacaksa Ev sahibi dışında imamlığa en layık olan kişi. A. Namaz hükümlerini en iyi bilen kişidir. Yani namazın sahih ve fasit olmasını gerektiren hükümleri en iyi bilendir. B. Sonra kıraatı en güzel olandır. Yani talim ve tecvidi. C. Sonra takva sahibi olandır. Nitekim, Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iyilerinizi imamlık için öne geçirin ki, namazınız makbul olsun buyurmuştur. Mersit İbni Ebi Mersit el-Ganevi radiyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, namazın kabul edilmesi sizi sevindiriyorsa, en hayırlılarınız size imam olsun. Çünkü onlar, imamlar, sizinle Rabbiniz arasında elçilerinizdir buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet olmuştur. Her kim takva sahibi bir âlimin arkasında namaz kılarsa, sanki bir peygamberin arkasında namaz kılmıştır. Yine bir kişi arkasında kendisinden daha faziletli bir kimsenin bulunduğu topluma imam olursa, o cemaat Manevi yönden sürekli bir alçalma içinde olurlar. Ömer İbni Hattab radiyallahu şöyle buyurmuştur. Aralarında Ebu Bekir'i Sıddık radiyallahu bulunduğu bir cemaatin önüne geçip imam ama öne çıkarılıp boynumun vurulmasını, ama bana böyle bir günahın yaklaşmaması daha hayırlıdır demiştir. D. De, sonra yaşça büyük olandır. E. Sonra ahlakça daha üstün olandır. F. Sonra yüzü güzel olandır. G. Sonra nesep yönünden yani seyit olmak veya sahabi çocuğu olmak gibi soy bakımından üstün olandır. H. Sonra sesi güzel olandır. Ö. Sonra elbisesi güzel temiz olandır. Şayet cemaat bütün bu vasıflarda eşit olurlarsa, aralarında imamlık için Kur'a çekilir. Ancak şu bilinmelidir ki, kişi kendinde üstün vasıflar iddia ederek imamlığa geçmeye gayret etmemelidir. Bilakis bu gibi sorumluluk gerektiren vazifelerden uzak durmaya çalışmalıdır. Nitekim Selefi Salihinin büyükleri imam olmayı istememişler, hatta şeref ve din bakımından kendileri kadar üstün olmayan kişileri öne geçirmişlerdir ki, onların bunu yaparken gayeleri, mesuliyetten kurtulmak ve bir kusur işlemekten sakınmaktır. Yine de imam olmak zorunda kalan kişiler, kendilerini arkasındakilerden üstün görmeyip, hatalarını ağlayarak ve geçmiş günahlarına pişmanlık duyarak, tevazu içerisinde bu görevi ifa etmelidirler. İmamlık yapmanın faziletleri İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayete göre bir adam, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, beni cennete sokacak bir amel bana gösterdiğince şöyle buyuruldu. Müezzin ol! Adam, buna güç yetiremem deyince, imam ol! buyuruldu. Adam, buna da imkan bulamam deyince, öyleyse namazda imamın tam arkasında bulunup, hizasında ol! buyuruldu i̇bn Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kimse vardır ki, cehennemliklerin ateşe atılırken koparacakları o en büyük feryat, kıyamet günü onları dehşete düşürmeyecektir. Kendisinden razı olan bir kavme, Allah rızası için imamlık yapan, Allahü Teala'nın cemalini görmek isteyerek beş vakit ezan okuyan, bir de hem Allah'ın hakkını hem de efendilerinin hakkını ödeyen bir köle. 8. Bölüm Sonu İslam'ın beş şartından biri olan ve her Müslümanın öğrenmesi farz olan namaz ilmi hali. Eser Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi 8. Bölüm Sonu